Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve değerli kardeşlerim hep birlikte Hz. Peygamber aleyhisselamı onun sünnetlerini ve hadislerini sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugünkü programda Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın çocuklarla olan ilişkisinden, onlara yaklaşımından ana bahsetmeye çalışacağız. Esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı anlatmak için kelimeler ve zaman yeterli değil. Ben hatta bu konuşmayı hazırlarken sevgili seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarla olan ilişkisi için neler bulabilirim bu kardeşlerimize, seyirci kardeşlerimize bahsetmek için, neler toplayabilirim diye bir gayret içerisine girince hakikaten şok oldum. Yani şöyle bir şey düşünün, Hz. Peygamber'in çocuklarla ilgili, o kadar çok rivayeti var ki, bunları ayrı, müstakil bir kitapta bir araya getirme imkanımız var. Hatta şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hayatımızın her yönüyle ilgili olarak, Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında mutlaka bir şeyler bulabiliyoruz. Belki bazen birebir, aynı konunun, ilgili olarak, konunun kendisiyle ilgili olarak bir şey bulamasak bile, ona yardımcı, ona işaret eden bir meseleyi mutlaka Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında Bulabiliyoruz. Bakın bu benim elimdeki kağıtlar var ya, var ya sevgili seyirciler. Bunlar hep Hz Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarla olan ilişkisine dair toplamış olduğum rivayetler ve malzemeler. Ama endişe etmeyin hepsini size anlatmayacağım. Evet birazını kendime saklayacağım. Belki bunlar ileride bir kitap yaparız. Evet. Değil mi? Evet. Kıymetli kardeşlerim. Tabi biz her sohbetimizde hemen hemen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Anlatmış olduğumuz yönü ne ise dersimizin özetiyle ilgili olarak Safa kardeşimizi tahtaya çağırıyoruz ve o bize dersimizin konusunu ana hatlarıyla birkaç kelimeyle yazıyor. Bugün yazacağımız başlıkta Safa, çocuklara nasıl davranılır sorusunun cevabı Hz. Peygamber'de nokta. Çocuklara nasıl davranılır sorusunun cevabı Hz. Peygamber'de de biz önceki programda hatırlarsınız Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın aile hayatından bahsettik. Peygamber Aleyhisselam'ın insanlara olan ilişkisinden onlarla gerçekleştirdiği iletişimden bahsettik. Bugün özel olarak bu hususu ele alma ihtiyacı hissettik. Bunu niye hissettik bu ihtiyacı? Özellikle yaşamış olduğumuz dönemde ebeveynler, anneler, babalar bana hak vereceklerdir. Çocuklarıyla aralarındaki iletişim bağı gerçekten çok zayıfladı ve bizim çocuklarımızın önüne bir önder bir rehber koyma ihtiyacımız zirve yapmış durumda. İnşallah. Biz belki sizlere bugün bir iki örnek Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatından arz edebilirsek belki sizler de bunları çocuklarınıza aktarmak suretiyle Peygamberimize olan sevgilerini yoğunlaştırırsınız. Peygamber muhabbetleri artar ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam sizin kendi içinizde, ailenizde daha fazla kaynaşmanızda ve bunun aynı zamanda ülke insanının kaynaşmasına vesile olması temennisiyle bu programı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Sevgili seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın güzel bir uygulaması var çocuklarla ilgili olarak. Bir çocuk doğduğu zaman Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği veya kendisinin yapmış olduğu beş tane uygulama var. Beş. Çocuk doğduğu zaman ne yapılır? Bir kere kulağına ezan okunuyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam da kendi torunlarına sevgili kardeşlerim kendi torunlarına Peygamberimiz kendisi okuyordu fırsat buluyorsa. Bunun yanında Peygamber aleyhisselama haber veriliyor ya Resulallah işte bizim bir çocuğumuz oldu getiriyorlar Hz. Peygamber aleyhisselama. Peygamber aleyhisselamı başkalarının çocuklarına da ezan okuduğu vaki. Hatta Peygamberimiz sevgili seyirciler torunları Hasan'ın bir sonraki yılda Hüseyin'in dünyaya geldiğini Hz. Peygamber haber verince Peygamber aleyhisselam koşarak gidiyor torunlarının kulaklarına ilk olarak ezanı kendisi okuyor. Tabi diyeceksiniz ki hocam bu ezan okumanın yerini kaptık arkadaşım bekliyor. Bu ezan okumanın ne anlamı var? Çocuk bebek diyeceksiniz bundan ne anlar? Bunun çok büyük sembolik bir anlamı var. Çocuğu hayata ezanla Allahu Ekber ile başlatmak çok önemlidir. Bu aynı zamanda ailesine orada bulunan Müslümanlara yönelik de bir mesajdır. Aynı zamanda ileride çocuklar Anneleri babaları onlara bir şeyler anlatırken geçmişlerinden şunu diyeceklerdir onlara evladım. Sen dünyaya geldikten sonra ilk olarak senin kulağına Ezan-ı Muhammedi okundu. Bu aynı zamanda o çocuğun İslam üzere kalmasına, dini değerlerine saygılı olmasına önemli derecede katkı yapacak olan bir husustur. Lütfen bunu önemseyelim. Sevgili seyirciler şunu da unutmayalım. Biz Müslümanları, Müslüman yapan değerler Hz. Peygamberden tevarüz ettiğimiz, miras aldığımız değerlerdir. Biz bunların hepsini elimizden geldiği kadar tek tek hayatımızda yaşatmak durumundayız. Eğer bunları yaşatırsak Müslümanlara ait ortak değerler hayat bulmuş olur. Dolayısıyla aramızdaki ortak paydalar, değerler çoğalmış olur ve bu bizleri daha fazla Rabbimize yöneltir, Peygamber sevgimize yöneltir, aynı zamanda bizleri daha fazla birbirimize kardeş Yapar. Biz mesela niye selam üzerinde bu kadar duruyoruz değil mi? Evet. Niye? Bir insanla karşılaştığın zaman önce selam ver diyoruz. Ondan sonra günaydın mı diyeceksin, hayırlı geceler mi ne diyeceksen de diyoruz. Ama önce selamı. Esselam kablel elan, kelam. Sözle başlamadan önce selam verin diye insanlara biz tavsiye ediyoruz. Nedir? Bunlar hepsi bizim değerlerimizdir. Yemek yeme adabı, pantolonu giyerken önce sağdan gir, çıkarken soldan gir, helal girerken soldan gir. Bunlar niye yapıyoruz biz? Çünkü bunlar bizi ortak yapan değerlerdir. Ezan da aynı şekilde sevgili kardeşlerim bakın hangi ülkeye giderseniz gidin, ezan sesini duyduğunuz zaman ne anlıyorsunuz? Orada bir Müslüman beldesi olduğunu namaz. anlıyoruz. Namaz vakti girdi. Namaz vakti girdi. Burada Müslümanlar var. Özellikle mesela batı gibi ülkelere gittiğinizde minareyi gördüğünüz zaman çok hoş oluyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir şehirde dolaşıyorsunuz. Mesela Köln'e gittiniz. Köln'e gezerken bir bakıyorsunuz. Diyanetin güzel bir camisi var orada. Minare böyle çok değişik, Çok farklı bir mimarisi var. Onu gördüğün zaman cami görünce bir insan bir farklı oluyor ya. Arapların da camileri var. Onlar gördüğün zaman da Bazen binaların altında yapıyorlar tabi imkansızlıktan dolayı. Ama sonuçta cami gördüğün zaman hangi milletten olursa olsun onların arasına girdiğin zaman Kendini güvende hissediyor cami. Veya, hakikaten öyle. Özellikle de yabancı ülkelere gidildiğinde bunu insanlar hisseder. Dolayısıyla değersiz hiçbir değer yoktur. Arkadaşlar, değersiz hiçbir değer yoktur. Bunlar bizim hayatımızı tanzim eden ana umdelerdir. Birincisi bu. Doğan çocuklarla ilgili ben ne anlatıyordum hacı abi? Hazreti Peygamber yeni doğduk çocuklara 5 tane, evet. tane şey sayacaksın. Birincisi, birincisi ezan, hani ezan'a ezan. değindin. İkincisi tahnik, tahnik ne demek diyeceksin, tahnik şu, tahnik şu, Hazreti Peygamber aleyhisselamın güzel bir uygulaması var değerli kardeşlerim. Çocuklar doğduktan sonra Hazreti Peygamber'e getiriyorlar bereketlenmesi için. Peygamberimizin kucağına koyuyorlar. Peygamber aleyhisselam diyor ki ya bir hurma, bir şey var mı tatlı bir şey? Acı hurma. Çok hoştur. Yani buldukları hurma ne olursa olsun, hurmayı alıyor peygamberin ağzında böyle minik bir lapa yapıyor, çok hoş bir şey, canlandır gözünde. Lapa yapıyor, Hz. Peygamber öyle ağzını doldurmuyor tabi, az bir şeyi çocuğun ağzına sürüyor, tatlı şey bebeklerin hoşuna gider ya. Şimdi tabi ashab-ı kiramda böyle hep seyrediyorlar, çocuğun ağzına sürünce o ellerini ayaklarını böyle hareket ettirmeye başlıyor, tabi çok güzel bir manzara oluşuyor. hatta. İlginç bir şey söyleyeyim size. ilk önce bir soru sorayım. Ümmü Süleym adı size bir şey hatırlatıyor mu? Bakayım kim biliyor. Bilen parmağını kaldırırsın. Ümmü Süleym. Her programda adı neredeyse bir kere geçiyor. Geçen haftalarda Enes bin Mali'nin annesi değil miydi? İçinizdeki en zeki buymuş ya. Ben ona yaklaşayım. Sadece geçen Umu haftalarda Süleyman. değil hocam. Hep ee annesiydi. <gülüyor> Cümleyi doğru kuralım. <gülüyor> geçen hafta hatırlıyorum. <gülüyor> Ama cevap buradan geldiği için buraya yaklaşmam lazım. Sizde iş yok. Bunlarda iş yok ya. Batman... Sen Batman-Mardin arasında mı doğdun? Nerede doğmuştun? Gelişte doğdum da, önceden Mardin'e bağlıydı. Sonra işte Batman'a işte dahil oldu. Şu an Batman'ı görünüyorum. He. Evet. Güzel. Geçtiğimiz haftalarda işte Mardin. Şimdi ilginç bir şey anlatacağım sana. Bu Umut Süleym, Enes bin Mali'nin annesi. Enes bin Mali Hazreti Peygamber aleyhisselamın hizmetini görmesi için bir ifade kullanacağım ben. Mazur görsün seyircilerimiz. Bu ofis boy diye bir ifade var ya, ofis boy. Yani hani ofiste getir götür işlerini yapıyor Enes bin Malik de tam anlamıyla bunu yapıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselamın bu işlerini yapıyor. Evrak götür götür anlamında yani. Neyse. Ümmüsüyle bir çocuk doğuruyor. Dünyayı getiriyor. Enes bin Malik tabi annesinin yanında. Hemen çocuğu veriyor ona. Bunu diyor Hazreti Peygamber'e kap götür diyor. Bunun için. O da kapıyor çocuğu getiriyor. Hazreti Peygamber aleyhisselama veriyor. Diyor annem işte yeni kardeşimiz doğurdu diyor. <gülüyor> Hazreti Peygamber aleyhisselam alıyor çocuğu tabi. Diyor ki, Hz. Peygamber aleyhisselam, hurması olan var mı? diyor. Sonra enes e diyor ki, seninle var mı? diyor. Hurma mersem cebinde getirmiş Enes, <gülüyor> tedbirli. Hz. <gülüyor> Peygamber alıyor hurmayı, ağzında işte az önce dediğim gibi böyle hafif de lafı getiriyor, tahnik yapıyor. Ondan sonra Enes bin Mali'nin kardeşine ağzına onu koyuyor. Yani hoş bir hatıra bu. Evet. Ama esas benim anlayabildiğim rivayetlerden, o manzarayı arkadaşlar gözünüzle canlandırırsanız, çocuğun ellerini, kollarını çırpması, acaba Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu niye yapmıştır diye ben anlamaya çalışınca şöyle bir sonuca ulaştım. Acaba diyorum, çocuk sağlıklı mı yani elleri, kolları, ağızı vesaire bunlarda bir anormallik var mı? Hz. Peygamber Aleyhisselam belki bunu anlamaya yönelik de bunu, hikmetlerden biri olarak bunu yapmış olabilir ama esas güzel olan tarafı o çocuğun ortaya sergilemiş olduğu, insanları mutlu eden, manzarasıdır. Bu güzel bir hatıradır. Aziz Peygamber aleyhisselam için. Evet. Arkadaşlar Abdullah bin Zubeyr diye bir çocuk var. Bununla ilgili de böyle ilginç bir hatıra var. Abdullah bin Zubeyr Medine'de ilk doğan muhacir çocuğudur. Arkadaşlar unutmayın. Abdullah bin Zubeyr Medine'de ilk doğan muhacir çocuğudur. Babası bunu küçükken getiriyor. Bunun hatırası da çok ilginç. Getiriyor. Aziz Peygamber neyse bunu tahnik yapıyor. Arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi 7-8 yaşlarına gelince bu çocuk bu Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarla olan iletişimi içinde çok ilginç bir örnektir. 7-8 yaşlarındaki çocuk ne kadar olur? İşte ufak bir bebek yani yavru. Babası diyor ki ona git diyor Hz. Peygamber'e beyat et diyor. 7-8 yaşındaki çocuk Hz. Peygamber'e gönderiyor. Şimdi Hz. Peygamber de daha önce ifade etmiştim arkadaşlar böyle halak olmuş oturuyor. Bu çocuk Abdullah bin Zübeyir mescide giriyor. Hazreti Peygamber onu görünce karşıdan gel diyor. Geliyor. Geliyor ama 7-8 yaşında çocuğun yürümesi nasıl olur? Böyle paytak paytak. Hz Peygamber aleyhisselamın yanına geliyor. Ya çocuktaki şu kavrayışa bakın arkadaşlar. Diyor ki ya Resulallah, ben sana diyor beyat etmeye geldim diyor. 7-8 yaşındaki çocuk. Muhacrinin ilk evladı. Nasıl diyor beyat edeceksin? O da diyor ki. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben diyor zorlukta darlıkta her zaman senin yanında olacağım diyor. Hz Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor ki senin beatini aldım diyor. Bu çocuğu Hz Peygamber doğduğunda tanik yapmış idi. Arkadaşlar Hz Peygamber Aleyhisselam'ın diğer yapmış olduğu uygulama neydi diye soracak olursanız dördüncüsü Hı. Akika diyoruz Hı. biz buna. Hocam. O zaman birazdan üçe döneriz. Dördüncü şimdi madem oraya geldik onu yapalım. Akika kurbana Akika kurbanı nedir? Tabii maddi durumu yeniinde olan insan doğan çocuğu erkek olsun, kız olsun. Ayırt etmeden kesinlikle Rabbim bana sağlıklı bir çocuk nasip ettin. Beni evlat sahibi yaptın. Bunun bir şükran ifadesi olarak senin için ben Rıza-i için bir kurban kesiyorum. Buna biz akika diyoruz. Evlenmiş olan, yeni evlenmiş olan kardeşimiz çocuk sahibi olursa inşallah ondan bu sünneti yerine getirmesini Bekliyoruz. İnşallah. Üçüncü olarak da arkadaşlar isim verme isim verme hususu geri döndük şimdi dörtten geriye döndük. Üçteyiz. Üçteyiz. Peygamber Aleyhisselam doğan çocuklara güzel isimler verilmesini çok önemserdi. Değerli seyirciler Peygamberimizin önemsediği şey şudur. İsmin İslam'ın temel öğretileriyle çelişmemesi lazım. Zıt olmaması lazım. Ben size şunu söyleyeyim. Cahiliye dönemindeki her insan ismini Peygamberimiz dönüştürmedi. Yani isimlerini korudular ama isimlerinde putlara tapmayı veya da başka cisimlere ilahi sıfatları yüklemeyi çağrıştıran anlamlar varsa bunlara müdahale etmiştir Abduluzza Peygamber Efendim. Abdullah mesela gibi. Evet. Bunlar Hazreti Peygamber müdahale etmiştir ama anlamı İslam'lı örtüşüyorsa bir aykırılık söz konusu değilse Hz. Peygamber bunlara müdahale etmemiştir. Mesela kendisi de güzel isim vermiştir. Mesela Peygamberimiz İbrahim hani 15 yaşında vefat etmişti ya, 15 aylıkken vefat etmişti ya. O mesela doğacağı zaman Hazreti Peygamber kız olursa ne olur, erkek olursa ne olur diye bir isim tasavvur ediyor kafasında. Oğul olunca diyor ki ben dedem İbrahim'in ismini ona veriyorum diyor. Hz. Peygamber aleyhisselam çocuğuna İbrahim adını Hocam, veriyor. Hocam Ali Ali, doğan iki tane oğluna birincisinde işte harp ismini veriyor işte Allah Resulü bu soru işte Hasan'a neden harp isim verdin savaş anlamına göre güçlü kuvvetli olsun diye daha sonra olmaz diyor. bizim İslam dininin barış dini olduğu için e, Hasan ismini yani iyilik güzellik ismi alıyor diğer doğan çocuğuna yine aynı ismi veriyor. yine bunu değiştiriyor Hüseyin koyuyor bu da hani Halat Ali de örneği açık bir şekilde ortada bu Batman Mardin katkısını görüyor musunuz? Evet ben seni niye imal ettim ya bugüne kadar <gülüyor> bu kadar program yaptık Bugünkü program kaçıncı olduğunu unuttum ama maşallah evet bizim, Allah razı olsun. Kaç? Ar arşivimiz hocam. On dokuzmuş evet sen sadece saymayı yap. <gülüyor> Bu da katkı yapsın evet. Evet o da bir iştir. Beşi kaç madde yalnız zikrettim ben? Batman dört, Mardin. Dört tane hocam. Ha, evet dört tane zikrettik. Geldik beşincisine. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yapmış olduğu uygulamalardan beşincisi arkadaşlar bakayım hatırlıyor musunuz? Biliyorsunuz da, Sünnet ben hatırlatınca, hocam ya biz bunu buluyorduk diyeceksiniz. Sünnet ettirilmesi, çocuğum? Yok. O sadece erkekler. Doğru. Saçlarının ile ilgili bir şey hatırlıyor musunuz? Saçlarının ağırlığınca sadaka vermem, altın Heh. mı? Altın değil, altın. Nereden buluyorsun? <gülüyor> evet. Çocuklar, değerli seyirciler, böyle 6-7 günlükken, işte saçlarını kesiyorlar çocukların. Yine Rabbimize bir şükür ifadesi olmak üzere, Onların saçlarını tartıyorlar, onun ağırlığınınca gümüş. Bunun ismi var mı hocam herhangi bir ismi, isimlendirilmesi? Ismi Tasattuk. Eyvallah. Tasattuk'ta bul diyorsun. Hocam o zaman Ama, uzatmadan evet. hemen kesmek <gülüyor> Ya Buradaki bu amaç, şimdi bizim unuttuğumuz şey şu. Şimdi diyor ki <gülüyor> Abdülbaki, o zaman diyor, çok uzatmadan kesmek lazım az evet. vermek için. Senin oradaki amacın ne? Oradaki amacı nedir? Hz. Peygamber aleyhisselam bıraktığı bir mirası canlı tutmaktır. Ama sen ondan kaytarmak istiyorsan hiç onu yapmana da gerek yok. Evet. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam bu beş uygulamasını bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Tabi şimdi şehir hayatında bu uygulamaları yaşatmak zor. Yani mesela bu kurban kesme olayını arkadaşımız inşallah onu yapacak. Beni şu anda dinlemiyor. Mesela köy yerinde olmuş olsa bunu kesse mesela bütün akrabasını bütün köylüleri toplayıp onlarla birlikte bir bayram havası oluşturabilir. Bunlar çok önemli hatıralardır. Evet. Hocam, mesela şu anda şehir hayatını yaşayan çocuklar kurban hatırası yok. Bizim var hocam. Benim Bizim de var, evet. mesela benim var, babam bizi kurban kesmeye götürdü, işte kenarından tutardık, eti işte doğar şudur budur anlatacak şeylerimiz var hepimizin ama şehir hayatındaki çocuklar maalesef yok. Evet. Bizim tek evli arkadaşımız e, Ahmet Urfay değil, e, önceki bölümlerde burada olan Muhammed Ali arkadaşımız var, o evli, onun çocuğu da oldu. Buradan bir mesaj gönderelim, yapsın bu akika kurbanını da bir şey yapsın yani. Tamam inşallah bir programda da o e, hayvanı yiyelim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu uygulamalarla bahsederken değerli kardeşlerim, bu rivayetleri ben toplarken bir şey dikkatimi çekti. Ya Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın üzerine o kadar çok çişni yapan bebek var ki. Evet. Hayret ettim ya. Hayret ettim. Yani düşün Hazreti Peygamberden bahsediyoruz. Hani dedim ya Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a insanlar çocukların bebeklerini getiriyorlar. Ya tabi o zamanlar sevgili seyirciler altına öyle pet bağlama şudur budur yok. <gülüyor> açık yani, <gülüyor> açık. Çocuğun çişi, idrarı geldiği zaman Hz. Peygambermiş, yok işte falancaymış, filancaymış, çocuğun tanıyacak hali yok. Koy verip gönderiyor. Tabii. Hz. Peygamber aleyhisselamın kucağına bu şekilde idrarını yapan, çişini yapan o kadar çocuk var ki ama burada güzel olan şey nedir diye soracak olursanız. Şey, hüküm burada fıkıh çıkarılmış hocam. Fıkıh çıkarılmış ama güzel olan şey şu, Hz. Peygamber aleyhisselamın hiç müdahale etmemesi. Yani şunu yapmıyor Hz. Peygamber. Alın bu çocuğu. Mesela Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin kucağına alıyor bir gün. Peygamber Aleyhisselam onu severken çocuk başlıyor idrarını yapmaya. Oradaki kadıncağızlardan bir tanesi geliyor Hazreti Hasan'a şöyle. Peygamberin üstüne çiş yaptın böyle hani kibarca. Peygamber Aleyhisselam diyor ki acıttın diyor benim torunum diyor canını diyor. Yapsın diyor. <gülüyor> ve sonunda Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona müdahale etmiyor. Ama şimdi bunlara baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim. Bunun karşıdaki insanlara verdiği mesajı lütfen ihmal etmeyin. Yani bunu seyreden insanlar Hazreti Peygamber ve çocuk bağlamında ne kadar dersler alıyor buradan? Bir düşünün. Evet. Getirilen çocuklar bazen erkek bazen kız, hepsini Hazreti Peygamber sevgiyle yaklaşıyor ve onlara tahammül ediyor. Bazen hatta bitirsin dediği vakitler de var. Çok ilginç. Yani Hazreti Peygamber e mesela getiren annesi babası yakını idrar yaptığını görünce çocuğun müdahale etmek istiyor. Hazreti Peygamber sen bırakın diyor ya. Bırak Çocuk idrarını bitirsin. Rahatsız etmiyor. Yani o çocuğa olan sevgisini Hazreti Peygamber sevmeyi devam ettirmek istiyor. Başka nedir diye soracak olursanız Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanak okşaması var. Mesela çok yani o günkü şartlarda çocuklar sevme geleneği bazı insanlarda da çok fazla olmadığı için birazdan değineceğim. birinden bahsedeceğim. Mesela diyor ki Cabir bin Semure diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün gördüm diyor. Peşine takıldım diyor. Sonra diyor Hazreti Peygamber evine girdi ama diyor ben beklemeye başladım diyor. Sonra diyor Peygamber aleyhisselam çıktı diyor, ben yine peşinden diyor, Peygamberimizin haberi yok. Sonra diyor Hz. Peygamber diyor çocukların yanına geldi diyor, giderken diyor, başla diyor çocukların yanaklarını okşamaya diyor. Ben de hemen diyor atladım diyor, onların içine katıldım diyor. Peygamber aleyhisselam sonra geldi diyor, <gülüyor> benim yanaklarımı da okşadı diyor. Bunu anlatıyor kendisi ama diyor ki, ben hayatımda diyor öyle serin, o kadar güzel bir el görmedim diyor. Şimdi bütün, Arkadaşlar, bu anlattığım şeyler veya anlatamayacaklarım, bu çocuklar ile ilgili yaşadığı şeyler hep çocuklar anlatıyor, başlarına geçen hatıralar. Şimdi şöyle düşünün, bunlar o insanların gönül dünyalarında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la aralarında nasıl bir bağ kurmuştur sizce? Babasından daha beter. Sarsılmaz. Sarsılmaz. Düşünün o yanaklarını okşamış oldu bütün çocuklar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a meftun olmuşlardır ya, yani, ölene kadar Peygamber sevgisiyle coşmuşlardır. Evet. Başka bir şey daha var. Peygamber aleyhisselam yine o zamana göre biraz yüksekte kalan bir şey, peygamber selam çocuklara selam vermesi olayı var. Arapların bilmediği bir şeydir bu. Hazreti Peygamber yolda giderken mesela çocuklara rastlatsın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hazreti Peygamber aleyküm. Çocuklara selam vermek suretiyle ne yapıyor esasında? Çocuklara hitap ediyor. Hocam onlar çocuklara bu değer sünneti değer öğretiyor. Öğretiyor. Bir şey daha var orada. Bakayım o gelecek mi? Onlara vermiş olduğu değeri, gö değeri gösteriyor. gösteriyor Hazreti Peygamber. Yani bunlar çocuktur, bunlar bir şey anlamaz. Peygamber Aleyhisselam'da öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Sevgili seyirciler bizim için belki ibret olur bu da. Peygamber aleyhisselamın çocuklara hitap etme tarzı var arkadaşlar. Şöyle diyeyim ya Hazreti, çocuk, hey, vaklık Böyle bir hitap tarzı yok Hazreti Peygamber aleyhisselamda. Ya ne var? Evladım, yavrum, yavrucuğum. Oğulcuğum. Oğulcuğum. Hazreti Peygamber ya, Aleyhisselam'ın o çocuklara hitabının her kelimenin sonunda böyle bir nezaket eki var yani yavrum mesela sen dedin oğulcuğum gibi kelimdeki ifadeyi söyleyeceğim ya bu ne ye ya bu ne Hazreti Peygamber sen burada ne yapıyor? esasında hem kendi fıtrı olarak kalbindeki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklara yönelik sevgisi anlatılamaz ya yani hem fıtri olarak bunu yapıyor Peygamberimiz hem de karşıdaki insanlara çocuklara nasıl yaklaşıldığının dersini veriyor. Veriyor. Abdülbaki. Sorum olacak hocam. Hadi sor bakalım evet. Hocam şimdi peygamberimizin çocukları hitabından bahsettik. Yani hep güzel yönde, iyi yönde hitabından, işte muamelesinden. Peki hocam peygamberimizin hiç hayatında yani çocuğu bir çocuğu azarladığı vaki olmuş mudur? Ben hiçbir örnek görmedim. Kanaatimizca peygamberin çocuklarla olan ilişkilerini bir araya getiren rivayetlerin hepsini görmüşümdür. Yani istisnası hepsini görmüşümdür. Bunların hiç bir tanesinde Peygamber Aleyhisselam'ın çocukları azarladığı yok. Ama şu var, belki fırsat kalırsa anlatacağım. Yanlış yaptıkları zaman Peygamberimiz onları güzel bir tatlı dille uyarması var. Bu da güzel bir şey. Yani yanlış yaptı çocuktur, kapatayım gözümü ne yaparsa yapsın. Böyle bir şey yok. Güzel tatlı nezih bir dille azayı Peygamber uyarıyor. İlginç olan şey, şu, baştan beri onu vurguluyorum. Uyardığı çocuk daha sonra bunu anlatıyor. Peygamber sana bana böyle yaptı diye. Şimdi senin bu sorunla ilgili daha önceki programlardan bir tanesinde de kısmen değindiğimiz Enes B. Malik'ten falan bahsetmiyorum. Onu çünkü çok dile getirdiğimiz için yani Hazreti Peygamber'in onu azarlamadığı ile ilgili bunu geçiyorum ama başka bir örnek vermek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, Hazreti Peygamber'imizin amcası Zübeyir'in kızı Ummul Hakem diye bir kadın var. Ummul Hakem. Bu Ummul Hakem'in Abdullah diye de bir oğlu var. Peygamberimiz bir gün Yeni bir üstlük alıyor. Buna Türkçe'de ne deniyor? Böyle atıyorsun ya üstüne bu İranlılar daha ziyade yiyorlar. Şal. Cilbap. Erkekler için şal deniyor mu? Bilmiyorum ama. Yani böyle cübbemse omuzuna atıyorsun. Cilbap diye. Aba Cilbap. Mi? Aba. Aba. Ha, Aba doğru. Bizim oralarda, oralarda mesela ben Karadeniz'im bizim oralarda yoktur öyle bir gelinlik. Var mı? Senden ne hocam Urfa'da. Urfa'ya tam uygun. Urfa'ya. <gülüyor> Harran'a, <gülüyor> hele Harranlı mısın yoksa? Ha, Harranlı değil mi ama Urfalıyım. Ha, Harran'da zaten giyiliyor. Şimdi böyle Abaya Hazreti Peygamber yeni bir tane aba almış arkadaşlar. Hazreti Peygamber onu giymiş çıkmış gidiyor. Bu ömür Hakem de Hazreti Peygamber aleyhisselamın üzerindeki şeyi görüyor. Diyor ki benim bunu almam lazım diyor. Oğul Abdullah diyor ki git diyor Hazreti Peygamberin arkasından o abasını çek al koş buraya gel diyor. Şimdi düşün Hazreti Peygamber aleyhisselam gidiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Çocuk tabi bu sonuçta arkadan bir geliyor arkadaşlar bir asılıyor. Abdullah çekip alıyor şeyi. Tabi Hazreti Peygamber birden bir hareketle karşılaşınca şok oluyor şöyle bir geri dönüyor. Geri dönünce çocuk da hani annesi demişti ona kap gel kaç gel. Donup kalıyor şimdi Hazreti Peygamber ne yapacağını söylemiyor ha. annesi. Ha. Ya yakalanırsa ne olacağını cevabını almamış güzel söyledin. Eksik ha. Böyle Hazreti Peygamber. Aleyhisselam'ın karşısında donup kalınca Hz Peygamber diyor ki evladım diyor niye sen böyle bir şey yaptın gidiyor O da diyor ki annem Ummul Hakem beni gönderdi diyor. Hz Peygamber olayı çözüyor. Sonra diyor ki Hz Peygamber ona bunu annene söyle alsın iki parçayı yapsın yarısını kendisi kullansın yarısını da kız kardeşine versin. Şu güzelliğe bakar mısın hocam ya? Yani ne çocuğu azarlıyor ne onu gönderen Ummul Hakem'e Hazreti Peygamber sitemde bulunuyor. Demiş olduğu şey nedir? Bugün bunu bizi biri yapsa bilemiyorum ne olur tepki bayağı, <gülüyor> bayağı bir tepki gösteririz. Ama Aleyhisselam, Aleyhisselam olduğu için Abi. kıymetli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'da azarlama durumu kesinlikle söz konusu değildir. Evet. Ama az önce sana söylerken ifade etmiştim. Yanlışlar olduğu zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam elbette ki tatlı bir dille uyarıyor. Bununla ilgili örnekler, Var. Yani Dövdüğümü vurdum diye hiç sormaya gerek yok. bile duymadım. Azarlamayı merak ettim Heh. sadece hocam. Şimdi mesela Hz. Peygamber'in arada bir hediyeler geliyor. Kıymetli seyirciler, Hz. Peygamber aleyhisselam sadaka ve zekatı kabul etmiyor. Biz diyor, Nahnu maaşirelenbiye la nakbelus sadaka. Hz. Peygamber diyor ki, biz peygamberler toplu olarak diyor, biz zeka sadaka almayız diyor Peygamberimiz. Ama Peygamberimize bir bir hediye takdim ettiği zaman Peygamberimiz onu alıyor. Çünkü hediye verdiği zaman, Karşıdakinin onurunu yüceltmen lazım yani ben sana bir şey hediye verdim ben bunu yok almam falan dediğim zaman karşıdaki insan rencide olabilir. Peygamber hediye alıyor. Karşıdakini onur etmek için. Şimdi Peygamber aleyhisselama Taif'ten üzüm geliyor. Üzüm. Peygamber aleyhisselam da bazen arkadaşlar böyle gelen hediyeleri dağıtıyor insanlara. Az olduğu zaman da dağıtıyor, çok olduğu zaman da. İşte geliyor üzüm, Numa Beşir diye bir çocuk var. Hazreti Peygamber diyor ki al diyor bunu annene götür diyor. Salkımı. Birazın orada arkadaşlarla yedikten sonra Peygamberimiz Numan'a bir salkımı veriyor. Ne oluyor sonra? Yolda yemiştir hocam. <gülüyor> Numan salkımı alabilirdi hocam. Yok. Yolda Numan o çocuk yani. Ya yani yarasını götürürüm, çeyreğini götürürüm <gülüyor> diye diye diye diye salkımın salkımı dibine çöp ulaşıyor. <gülüyor> Elinde çöpte kalıyor. Tabi Hazreti Peygamber Hasan bir hafta sonra tekrardan çocuğu aratıyor. Ne yaptın diyor o sana verdiğim üzümü? Diyor ki ya Resulallah, ben onu yedim diyor. Hazreti Peygamber ona tatlı bir seni gider diyor. Emanet ey yana deden. Böyle üslupta. Seni gidi. Ama ilginç olan şey şu. Baştan beri vurguluyorum. Bu hatrayı bize kim anlatıyor? Kendisi anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Ya bu nasıl bir peygamber arkadaşlar ya? Bir düşünün. Bu nasıl güzel bir insandır. Evet. Ama başka bir örnek daha var. Bunu mutlaka anlatmam lazım. Rafi bin Amr el-Gufari diye bir çocuk var. Bu Rifa'i değil. Rafi değil <gülüyor> Gifari, yani Rifa'i değil. Bu Rafi bin Amr çocuğun bir kötü bir alışkanlığı var. O da şu. Milletin hurmalarını taşlıyor. <gülüyor> yani Allah affetsin. Yani biz de ufakken benzer şeyler yapmışızdır. Belki sizler köylü çocuğu iseniz bizim gibi. Arada bir yapmışlığımız vardır ama bizim Karadeniz'de meyve çok olduğu için millet bunu önemsemez. O yüzden ben hepsinin bana hakkını helal ettiğini farz ediyorum. Etmişlerdir. <gülüyor> ama şimdi bu delikanlı arkadaşlar, bu Rafi bir gün yine böyle taşlıyor. Tabi taşlıyor taşlıyor Hazreti Peygamber'e sonunda bunu şikayet ediyorlar. Ya Resulallah, bu çocuk başımıza bela kesildi. Milletin hurmalarını taşlıyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diyor ki onu benim huzuruma getirin. ...iyi dinleyin bunu. Onu benim huzuruma getirin diyor. Yine bu delikanlı bir gün birinin hurmalarını taşlarken... ...şimdi seyircilerimiz sorabilir. Niye oradan koparıp da almıyor? Mesela ben size sorayım. Niye taşlıyor da koparıp almıyor? Özellikle ben de tam onu de hocam. soracaktım. Ya. Ha? Çocuk hocam ya. Çocuk hocam nasıl çıkacak tırmanacak alacak? Düşürüyor öyle yiyor. Yani çıkamaz mı? Ya çıkmasına da çıkabilir de gerçi ha. ağacı da sallayabilir ama o kadar iklimi... o ik... kadar sahip hocam iklimi bu verdiğin cevapla bütün i̇klimi... verdiğim kredileri iptal ettim. Hocam evet. iklimi göz önünde bulundurursak çok dallı <gülüyor> ağaçlar yok. Arkadaşlar hurma ağacı Arabistan'a umreye hacca giderseniz veya Arap ülkelerinde görürseniz hurma ağacı öyle çıkılacak bir Düğün ağaç değil. Baba ait olmak gerekiyor. Bir çocuğun onun çıkması için dalı bağlı yok öyle tutunacak. Gerçi çentikler var. O kuruyan dalların çentikleri var ama çok Erzurumların değişiyle kusura bakmasın Erzurumlar, riskli bir, bir iş yani düşme ihtimalı her zaman var. Şimdi bu çocuk taşlarken, arazinin sahibi, o bahçenin sahibi bunu yakalıyor. Zaten bekliyorlar belki de, bunu tutuyor ama şimdi bu rafi öyle bir strese giriyor ki, çünkü yanına götürüldüğü insan Hz. Peygamber, yani bahçenin sahibi bir iki tane patlatsa belki yani hafif olacak, yani ucuz yırtacak. Şimdi tutuyor Hazreti Peygamber huzuruna getiriyor ama bunun beti benzi atıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor tabi, Evladım diyor. Sen niye bu işi yaptın diyor. O da diyor ki yemek için yaptım diyor. Peki diyor. Evladım bundan sonra diyor öyle taşlama ama diyor ağacın altına git diyor. Zaten mutlaka düşüyor urmadan taneler. Onlardan diyor karnını doyur diyor. Ondan sonra Hazreti Peygamber Sema ona bir dua ediyor. ''Ya Rabbi onun karnını doyur, onu kimseye muhtaç etme'' anlamında güzel bir dua yapıyor. Ondan sonra diyor ki Rafi, ''Hayatında hiç kimsenin ağacını bir daha taşlamadım.'' diyor arkadaşlar. Şimdi bakın olayın başlangıcı nasıl, o bahçe sahibine kalsaydı mutlaka pataklardı onu, bir iki tane patlatırdı en azından eğer çocuğun ailesinden korkmuyorsa. Ama sonuçta hikaye o kadar güzel tatlı bir şekilde bağlandı ki hem şu oldu, hem güzel bir ders aldı, hem Peygamber aleyhisselama sevgisi arttı, hem de bize Peygamber Aleyhisselam'dan anlatacağı bir hikayesi olmuş oldu. Hem de onun duasını almış oldu hocam. Ya bak unuttuğum esas yeri sen söyledin. hem de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın duasını almış oldu. Gerçi biz milletin fındıklarını toparken bize dua ediyorlar mıydı bilemiyorum ama çocukluk işte yapmışızdır veya sizler de yapmışız, hocam, yapmışsınızdır. Şöyle bir... Bizim orada daha ziyade salatalık koparlar. Kavun karpuz evet. değil mi hocam? Bizim orada kavun karpuz yetiştiriliyor da bizim oralarda köyde yetiştirilmez. Evet. soru soracaktım hocam hani bu konunun hem çocuğun hani o yaptığı davranışa karşı halkın tutumuyla Peygamber Efendimiz'in tutumu arasındaki farkı biraz göz önünde bulundurarak cahiliye döneminde e, insanların çocuklara karşı hani Arap kültüründe de biraz sert davranışlar var. Yani o çocukların yapmış olduğu tutumlara karşı tersleme Pataklama iki tane, affedersiniz sizin dediğiniz gibi o tavırları gösteriyorlar. Peki Peygamber Efendimiz bu halkın bu tutumuna karşı nasıl bir izlenim sergiliyor? Halkı uyarma açısından onlara herhangi uyarıyor. bir uyarıyor. Uyarıyor. Mesela güzel bir şey sordun farkında olmadan. Soruyu devam ettirebilir miyim? E, ettir. Ama unutma sorunu. Aynı şekilde. Bak senin sorunu. Hı... Böyle olunca arkadaş araya giriyor. Biz tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Bir dur açıklasın hocam. <gülüyor> Sorunun aynısı ama. Senin o zaman ne gerek var? Hocam soracağım. sorusuna kanıt getireceğim yani kanıt ha. değil de. Hadisi dur bakalım şerif... sabredelim. Bak. Cevaplayayım diyor hocam. Hadisi şerif var. Ha. Ee, diyor ki kaynak... çocuklarınız e, kaynak kütübüsüydü hadisi <gülüyor> kardeşim git bak. Evet. <gülüyor> Buhari'de geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eyvallah. Çocuklarınız e, 7 yaşına geldiğinde... Onlara namazı emredin. 10 yaşında geldiklerinde eğer kılmıyorlarsa dövün. Şimdi de diye dövmek var mı yok mu diye. Varsa bu hadisi de nasıl değerlendireceğiz? Onu da bir yapıyorum. Orada Hz. Peygamber arkadaşlar, yani Hazreti... <gülüyor> o hadisi arkadaşlar, Hazreti Peygamber yatırıp iyi bir falakadan geçirin Değil demiyor. De. Oradaki vurma usubu ne di? Vurma usubu şudur. Bak, bak şu anda kameraman beni göstersin. Budur. Hz. Peygamber Aleyhisselam Medine'de yürüyor bir gün. Peygamberimiz'in güzel bir adeti var, böyle Medine sokaklarını geziyor Peygamberimiz aleyhisselam. Gezerken arkadaşlar, Ebu Mesud el-Bedri diye bir sahabi var. Ebu Mesud el-Bedri. Bu sahabinde bir hizmetkarı var çocuğu, ona bir şey demiş, çocuk da istediği gibi yapmamış veya yanlış yapmış. Çocuğu almış altına ama nasıl dövüyor biliyor musun? Nasıl dövüyor çocuğu? Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam karşıdan geliyor arkadaşlar, onun o çocuğu dövdüğünü yani geziyor ya peygamberimiz. Onun öyle çocuğun dövdüğünü görünce peygamberimiz bağırarak sözü tekrar ederek onun üzerine doğru şöyle diyor. Ebu Mesud şunu bilesin ki. Ebu Mesut şunu bilesin ki. Ebu Mesud diyor ki bu olay kendi anlatıyor. Ya diyor ben çocuğu döverken diyor böyle bir ses duydum ama diyor ne olduğunu anlayamadım. O kadar sinirlenmiş kim bilir neyine ne zarar verdi. Ama diyor böyle bir kasıldım kaldım diyor. Sonra diyor bu ses diyor böyle tekrar ediyedi yanıma bir geldi bir döndüm ki diyor bir baktım diyor Hazreti Peygamber zaten diyor Hazreti Peygamber görünce diyor elim ayağım, her şeyim çözüldü diyor Hazreti Peygamber ona diyor ki Ebu Mesut şunu bilesin ki cümle yarım demişti ya Hazreti Peygamber Ebu Mesut şunu bilesin ki diye diye geldi yanına ya, tekrardan alıyor baştan Ebu Mesut şunu bilesin ki kıyamette Allah'ın senin üzerindeki kudreti senin bu çocuk üzerindeki kudretinden çok daha fazladır. Yani buradaki ince mesaj şu, sen bunu zayıf buldun, ha zayıf buldun çocuğu dövüyorsun, pataklıyorsun. Ama Allah da sana daha fazlasını yapabilir. Allah'ın kudreti sende daha fazla bu çocuğa göre. Ona göre hazırlığını yap. Çocuğa yaptığın zulmü bırak. Sonra ne diyor? Bunu biz o kendisi anlatıyor Ebu Mesud el-Bedri. Sonra diyor ki hayatımda bir daha çocuk mocuk dövmedim diyor. Ama yenildinde gerekiyormuş demek. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu müdahalesi ona nasıl davranması gerektiğini öğretmiş oldu. Hocam e, şimdi Arap toplumunda nüfus planlaması yoktu, hala da yok. E, şimdi Hazreti Peygamber'in etrafında dolayısıyla çok çocuk oluyor. Araplarda çok sevdiklerinden değil çocuğu ama. E, yok yine de seviyorlar ya, öyle sevmiyorlar değil mi? Hocam evet. şimdi de, yani böyle şey yok. Gene Sen bilmesin. Yaşın kaç? 23. Sen 23. Mesela 50 yaşlardaki Seyircilerimiz Hocam, bana babam hak vereceklerdir. Tam anlatır, anlatır. Ben ilk zamanlar hani dedemin yanında beni sevmezmiş. Sevemezmiş. Sevemezmiş, ede ben. Hani böyle uzaktan şey yaparmış. Mı? Evet. Yani babanın yanında, büyükten yanında saygısız olarak. Evet, öyle. Hatta bin habis madem onu sonra saklayayım diye anlatacaktım ama akrabin habis diye sahabeden biri var, eşraftan biri. Sen yalnız sorunu sakla. Bu akrabin habis Hz. Peygamber aleyhisselam Aleyhi torunlarını seviyor, tamam mı? Bakıyor, Yahudi ya, yarın sen diyor, ne iş diyor? <gülüyor> çocuk seviyorsun. E ne var diyor bunda diyor? Bunu kastediyorum. Hz. Peygamber diyor ki, ne var bunda? O da diyor ki, vallahi diyor, benim diyor 10 tane çocuk var diyor. Hiç bir tanesini diyor. Böyle sevmiş ya, değilim diyor. Şu an e Hazret Peygamber eserinde ne diyor ona? Ne buyuruyor? Hı? Ne buyuruyor merhamet merhamet, merhamet etme merhamet edilmez. Ben la İrfanla Evet, ya şu an, sen... şu an evet. hocam mesela benim e, abim kızını çok seviyor. Biz de çok seviyoruz yeğenimizi. Ama babam diyor ki biz zamanımızda Rufay'ın dediği gibi yani sevemezdik yani. Ayıptı. Evet. Benim amcam diyor ben çocuğumu 3 yaşına kadar öpmedim falan diyor. Ama ee, bir nesille o kırılmış o... yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle. Hadi. Benim amcam okumuş gelmiş daha sonra yeğenlerine çocuklarına bu ilgiyi göstererek o algıyı veyahut da o şeyi kırmış yani. O zaman sen daha baba sevgisi görmedin. Gördük hocam olur mu ya? Ne fotoğraflarımız var hocam? <gülüyor> evet. Ee, şimdi hocam Hz. Peygamber zamanında e, risaletten önceki zamanlarda o bahsettiğiniz hadis gibi e, böyle bir durum vardı. Ondan dolayı Hz. Peygamber zaman çok çocuk vardı. Hz. Peygamber çocuklara toplumun adabını öğretmeye yönelik bir. E, Tabi. Çok güzel bir şey soruyordum. var mıydı? Halil. Sana halil mi diyeyim, halil mi diyelim. Sen yani halil dediğin için... Nasıl evet, bizim dilimizi kullanarak halil diyelim. Evet. Buyurun hocam. Şimdi tabi bu ustada Hz. Peygamber aleyhisselam hayatında bizim için yeterli örnekler var. Bir kere Hz. Peygamber yanında hizmet işlerini götüren Enes var ya, ona verdiği bir hayat direktifi var. Diyor ki izin istemeden içeri girme diyor. Kur'an da bunu söylüyor. Tabi Hz. Peygamber huzuruna girerken izin isteyin diyor evet. ayet. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Enes'e bunu hayat direktifi olarak veriyor. Çünkü Aile hayatıdır. Değil mi? Yani giyiniyordur, üstüne dökünüyordur, bir şeyler oluyordur. Dolayısıyla ev içinde, de, ev içinde de buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bir hayat düsturu olmuş. Şimdi bakın, yine bunu anlamamız için, Hz. Peygamberin buradaki yöntemini anlamamız için, kıymetli kardeşlerim, kendimizi o döneme taşımamız lazım. Peygamber aleyhisselam zamanında kapı yok biliyor musunuz? Evlerde kapı yok. Perde. Perde. Perde. Öyle ağacı nereden buluyorsun? Hatırlayın, Kabe sel bastığı zaman Kabe'nin tamiratı için ağaçlar daha ta ciddiden taşındı. Evet. Yani öyle ağaç mahsyeşirler ne hani istediğin zaman ağaç ağaç var da yani öyle ağaç bolluğu yok o anlamda. Batan sonunda. bir gemiden alınmıştı değil mi canım? Batan ben? geminin e, kütükleri ne diyelim keresiler kullanıldı. Ahşaplar. Şimdi ağaç var yani hurma ağaçları falan var ama bunlar biçmek onlar öyle yapmak eskiden bizim büyüklerimiz köylerde hızarcılık yaparlardı öyle bir imkan yok yani ağaç olsa bile bunu değerlendirme imkan az olduğu için öyle kapı falan yok. Ama burada Hz. Peygamber ne yapıyor? Bir toplum adabını insanlara kazandırmış oluyor. Hatta şunu yapıyor. Abdülbaki, kapıya geldiği zaman Hz. Peygamber bir insan kapıdan içeri doğru diyelim kapının önündesin. Burası kapı. Geldim ben seni çağırmaya. Böyle kapının önünde dikelim, beklemeyeceksin. Kenarda hocam. Kenarda da dur duracaksın. Niye? Diyelim ki ben seni kapını geldim. Abdülbaki diye bağırdım sana. Senin çocuk koştu. Açtı perdi. O anda diyelim ki içeride uygunsuz bir durum var. Evet. Ya dışarıdaki bir insanı görmesi gerekmeyen bir durum olabilir değil mi? Aile hayatıdır. O yüzden Hz. Peygamber aleyhisselam kendisinin de uygulaması budur. Üç kere Hz. Peygamber seslenmek suretiyle kapıya doğru da bakmadan bir edeptir bu. Kapıya yan durup gözler aşağıda. Yan durup onun cevap vermesini beklemek suretiyle bunu yapardı. Enes bin mali yapmış olduğu şey budur. Başka bir örnek vereyimse, Kelede bin Hambel diye bir çocuk sahabi var. Hazreti Peygamber'in bir hacı var ya, bir kere hacı var bildiğiniz gibi. Veda hacı Peygamber Aleyhisselam çadırındayken, peygamberimize bir şeyler hediye geliyor. Bu kelede adlı çocuk, bu hediyeyi alıyor, drin, çadırın içerisine dağılıyor. Hazreti Peygamberle karşı karşıya kalıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki ne oldu diyor. Çocuk tabi böyle deyince o da bir şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, Bunlar size gönderdiler diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, önce bir dışarı çıkar mısın evladım diyor. Dışarı çık, izin isteyip tekrardan gel diyor. O çocuğu hayatı boyunca unutmayacak muhtemelen o çocuk bunu başkalarına da anlatacaktır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona bir toplum adabını öğretmiş oluyor. Hatırlayın Umu Selem'e vardı demiştim Hazreti Peygamber'in eşi, onun önceki evliliğinden Ömer. Bir Oğlu var, Ömer. Ömer'den bahsetmiştim. Mesela onun Yemek kabının içerisinde kaşığı gezdirmesinden söz etmiştim. Hazreti Peygamber ona Semmillah dedi, Besmine çek, sağ evet. eline ye dedi. Ondan sonra da üçüncü olarak Önünden ye. Önünden ye. Ye. ye dedi. Karıştı. Ne yaptı? Bunu ona bir edep olarak öğretmiş oldu. Hazreti Peygamber hayatına baktığımızda böyle toplumsal yaşamın gerektirdiği pek çok edebi, alakı insanlara kazandırmış olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Başka ne var Hazreti Peygamber'in hayatında? Başlıklar çok da bitirmemiz bugün bunlar mümkün değil. Bunları ahirete bıraktık herhalde. Ahirette anlatacağız, öyle gözüküyor. Neyse. Arkadaşlar Hazreti Peygamber aleyhisselam çocuklarla şakalaşan bir insan. Bu anlatacağım şey çok dikkatinizi çekecektir. İlginç bir şeydir arkadaşlar. Hazreti Peygamber sen bir gün Medine'de dolaşırken bir topluluk görüyor. Onların halini hatırını sormak için yanlarına gidiyor Peygamberimiz. Topluluğun içerisinde de bu hikayeyi şu anda anlatacak olduğum hikayeyi bize anlatan Mahmud bin Rabi adlı 4 yaşında bir çocuk var. Mahmud bin Rabi adlı 4 yaşında bir çocuk var. Şimdi bizim hadisçiler şu anda anlatacağım rivayeti ele almak suretiyle çocuk sahibilerin naklettikleri rivayetler kabul edilir mi edilmez mi meselesini tartışmışlardır. Ve demişlerdir ki hadisçiler, muhaddisler eğer çocuk ayırt edebiliyorsa anlattığı şeyi yani kafasına uydurmuyorsa yaşadığı olayı zihnine iyi bellemiş ise o insan aktarmış olduğu rivayeti biz hadis olarak alırız diyorlar. Şimdi bu anlatacağım olay bunlardan bir tanesidir. Şimdi Azze Peygamber onlar yanına uğruyor. Havada sıcak arkadaşlar ileride de bir kuyu var. Kuyudan da suyu çekmişler, kova ağzına kadar su dolu. Mahmud bin Rabbi diyor ki, bu dört yaşında o zaman tabii sonra anlatıyor bu olayı. Hz. Peygamber diyor, geldi diyor yanımıza selam verdi. Ondan sonra bana baktı böyle tebessüm. Ondan sonra peygamberimiz orada var olan diyor, kovanın yanına gitti diyor. Eğildi diyor, ağzını güzelce bir doldurdu. Şimdi peygamberimizi arkadaşlar, sevgili seyirciler biz canlandırın. Hz. Peygamber'in insanı yönü, muhabbetli tarafı. Ağzını böyle doldurdu diyor, yaptı diyor. Sonra geldi diyor benim yanıma, ağzını fık boşalttı diyor benim izime, piskürttü diyor. Tabi herkes kırılmış gülmekten. Hz. Peygamber sen ve çocuk deyince bunu biz zihin dünyamıza canlandıralım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin esas hayatında arkadaşlar kibir olmadığını, insanlarla beraber onlarla birlikte sıradan bir insan olduğunu hatırlayın. hatırlayın. Yine şunu da hatırlayın, hani bir tane bedevi geliyor, Hazreti Peygamber'in yanına, huzuruna başlıyor. Titremeye yani ben peygamberin huzuruna girdim. Adam iki kelimeyi bir araya getiremiyor, Hazreti Peygamber ona ne diyor? Ne diyor? Rahatlamasını yiyoruz. E, e, Atma. Kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Hah e. diyor ki, günü... tam Hocam... ifadeyi söyleyemedin. Hazreti Peygamber aleyhisselamın insanlar olan iletişiminden bahsediyorum. Çocuklar bağlamında bunu söylüyorum. Hazreti Peygamber ona diyor ki, ben diyor güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının evladıyım, çocuğuyum. Yani benimle senin aranda hiçbir fark yok, rahat ol. Şimdi Hazreti Peygamber adamı rahatlattıktan sonra meramını dinliyor, sonra ona gereken cevabı veriyor. Dolayısıyla mesela bu Mahmut bin Rabia Hazreti Peygamber yaptığı bu şey onun etrafındaki insanlar da orada görüyorlar tabii ki. Esasında bu bize şunu anlatıyor. Bizim zihin dünyamızda sevgili seyirciler Bizim zihin dünyamızdaki peygamber tasavvur biraz hani sert katı olarak tarif ediyoruz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı Esasında bu şekilde asla değil. Tatlı sert desem yine değil Hazreti Peygamber yani sert tarafı Yani bir insan kendisini bir topluma benimsetir ya ama Zorlukla böyle baskıyla değil de kendisini sevdirerek buna ne deniyor? Heybetli denmez mi? Heybet var Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da ama kesinlikle bunun içinde bir baskı şiddet zorbalık kesinlikle söz konusu değil bir izzetli duruşu var Hz. Peygamber aleyhisselamın ama öyle bir duruş ki o gönülden gelen bu duruş insanlara onu sevdirtiyor. Bu Hz. Ömer'e de benzer. Bakın Hz. Ömer'e şöyle benzer. Hz. Ömer'in tabiatı Peygamber aleyhisselamla pek uyumlu değil. De <gülüyor> Hz. Ömer Efendimiz asabi bir insan. Ama ilginç bir şey diyeceğim size. Sevgili seyirciler, Hz. Ömer'le ilgili mesela bağlamını kaybetmeyin ha ben Hz. Peygamber'e anlatıyorum Çocuk. ama çocuklar Hz. Ömer efendimiz mesela çok asabi bir insan. Hatta rivayetlerde şöyle geçiyor. Hz. Ömer'in elinin ve dilinin değmediği bir insan yoktur. Yani kızdığı zaman bazen elinde bir ufak asası var. Dürre diyor Araplar buna. Onunla böyle ikaz ettiği oluyor. Bazen de laf çakma şeklinde Hz. Ömer'in uygulaması var. Ama şunu görüyoruz. Hz. Ömer vefat ettiğinde ağlamayan bir tek Allah'ın kulu kalmıyor. Yok. Bu nedir? Çünkü Hz. Ömer'in işten gelen bir insan olduğunu herkes biliyor idi. Allah bizi Hz. Peygamber aleyhisselama tabi olan, onun yolundan ayrılmamak için elinden gelen gayreti gösteren ve onun çocuklara göstermiş olduğu yakınlığı elinden geldiği kadar göstermeye gayret eden sevgili seyirciler insanlardan bizi eylesin. Niye? Amin. Bizim Amin. zamanımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey anlatmaktan ziyade anlatmaktan ziyade fiili olarak bunu insanlara sunmamızdır. Bunu yaparken de elbette Bugün programda bahsettiğim ve bahsedemediğim Hz. Peygamber'in çocuklara yönelik uygulamalarında örnek olarak insanlara derslerimizde, sohbetlerimizde malaya yani gereksiz şeylerden bahsedeceğimize Hz. Peygamber mesela bugünkü programda bahsettiğim çocuklarla ilgili hayatındaki kesitlerden birerden anlatmış olsa belki evimize daha bir neşe gelecek. Arkadaşlarımız belki bizim bu anlattığımız şeylerden daha fazla etkilenecekler ve onlar da evlerine bunu taşıyarak Hz. Peygamber aleyhisselamın uygulamalarını hayatımızda canlandırmış olacağız. Ve Peygamber aleyhisselamı bizden sonra gelen kuşakların zihin dünyalarına nakşetmiş olacağız. İnşallah bu uğurda elinden gelen gayreti gösteren insanlardan oluruz Amin. ve Peygamber Aleyhisselam etrafında onun ümmetinin birer ferdi olarak ahirette toplanırız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.